Açık Mimarlıktan Herkese Merhabalar Ben Emre Gündoğdu Herkes İçin Mimarlığın 10. Yılığı Vesilesiyle Ve Yağmur Yıldırım'ın Nazik Davetiyle Bu Sene Her Ayın 3. Perşembe Günü Açık Mimarlığı Herkes İçin Mimarlık Devralıyor 10. yılı Denk Gelmesiyle Daha Da Anlamlı Olan Bir Ödül Aldığı Geçtiğimiz Ay Dernek Ulusal Mimarlık Sergisi Ve Ödüllerinde Mimarlığa Katkı Dalı Seçici Kurul Özel Ödülüne Layık Görüldü Geçtiğimiz ay yapılan törene katılan kalabalık dernek kadrosunun hem 10. yıl hakkında ve 10. yılda alınan bu ödül hakkındaki görüşlerini dinleyeceksiniz birazdan. Herkese keyifli dinlemeler. Evet e, şu anda dernekten e, Mihriban Numan'da birlikteyiz. E, Ankara'ya geldik. E, Ulusal mimarlık ödüllerinde seçici kurul özel ödülü mimarlık katkı ödülü aldı herkes için mimarlık. E, 10. yıl vesilesiyle de derneği değerlendirdiğimiz programlar yapılıyorduk. Bu da onların üstüne e, gelmiş bir ödül. E, yani onların sırasına gelmiş bir ödül oldu. E, bilmiyorum bu vesileyle sen ne düşünürsün? E, 10 yılda neler oldu? Neler bitti? Bu ödül ne ifade ediyor sence? Yani merhabalar öncelikle. <gülüyor> ya bir defa şey ben hani bu ödülü duyduğumuzda da aslında ödülün isminin güzel olduğunu düşünmüştüm. Yani malakatlı işte seçici kurul özel ödülü. Sonra zücürü metnini de okuduğumuzda yani dernekle ilgili yani birkaç yolun e, vurgulanmış olduğunu düşündüm aslında. Yani bir yandan hani işte Biraz daha böyle dünyayla paralel meseleleri dert edinebilme tarafı veya işte bir oluşum olarak da hani kimi yani biraz daha böyle niyetlerin artmakta olduğu dönemlerde Türkiye'de de biraz yani direkt öncül demeyelim ama hani tarih olarak da belki 10. yıl vurgusu da olduğu için ona da biraz böyle denk düşen bir tarafı da vurgulanıyor gibi geldi öte yandan hani biz de böyle zaman zaman belki unutuyoruz. Yani unutuyoruz derken yöntemlerimizin çok merkezinde olduğu için belki öne çıkarma gereği olmadığı için ama yani şey de e, önemli geldi bana. Hani bu eğitime katkı açısından daha informal bir taraftan aslında bir e, kanal açabilmiş olmasıyla ilgili de. Ya o açıdan e, Hani örtüştü bende de böyle böyle bir ödülün niçin düşünülmüş olduğu meselesi. Ee, buradan jüriye teşekkür, teşekkür edelim. Diğer ödül alanlar de, hakkında ya da ödüllerin geneli hakkında bir yorumun var mı? Yani şey tabii bir merak uyandırdı. Böyle o yöntem sonradan mı değişmiş? Tam yakalayamadım da hani adayların açıklanması ve işte Yedi orada öğrenme hali değişmiş, evet. Oscar <gülüyor> heyecanı evet. yaratıyor gibi. E, büyük ödüller tabii zaten biliyorduk. Bir kısmını bizim de bildiğimiz aslında saygı duyduğumuz yani tüm zaten de hani daha böyle yüz yüze de bildiğimiz kimselerdi. E, hepsi böyle yerli yerinde verilmiş bir ödül töreni gibi gözükmekteydi. Bizim sahneye çıkışımız da bence e, o açıdan da belki o da vurgulanabilir. Ya bizi davet meselesinde de merak ediyordum ben haberim olmadığı için biraz. Hani işte ne bileyim dernek başkanı mı ne olur diye. Hani orada bulunan aslında ekip üyelerini davet ediyoruz dedikleri noktada. Yine bizim tarzımızla örtüşen de bir şey oldu gibi oldu bence. Hani böyle üye olarak oraya çıkmak daha böyle kolektif şekilde. Yani... İyi, iyi gözlemler yapabildiğimiz bir etkinlikti diyelim. E, şimdi de Altınar Yıldırım'la beraberiz. E, bu sene açık mimarlıkta yaptığımız program kayıtlarında e, ulusal mimarlık ödüllerinde aldığımız seçici kurul mimarlığa katkı özel Ödülü de e, denk gelmiş oldu. Derneği konuşuyorduk. E, bazı temaları tartışıyorduk. E, bu sırada bu ödülü almak da 10. vesilesiyle ayrı bir e, vesile oldu diyelim ayrı bir durum yarattı. Sen ne düşünüyorsun hem derneğin 10 yılı hakkında e, geleceği hakkında, geçmiş hakkında ve bu ödül hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Evet. Yani ilk önce hakikaten derneğin 10. yılında böyle bir ödülün gelmesi. Hakikaten iyi denk geldi diyeyim. Memnun etti. Mutlu etti. Ee, onu duydum. Yani heyecan da duydum açıkçası ödül töreninde. Ee, ekip olarak katılmamız da iyiydi. Kalabalıktık. Bence mühimdi. Ee, Derneğe ben 2013'te 6 yıl kadar parası ödemiştim. Evet, aslında. 2013'te ilk katıldım. 2014'te herhalde üye oldum resmi evet. olarak. E, o günden beri de hani özellikle Ege bölgesinde olabildiğince katılmaya çalışıyorum e, projelere. E, yani çok mutluyum. Umarım da nice 10 yıllara da e, bu şekilde devam ederiz artarak Güzel. başka böyle ödül töreni ödül alanlar hakkında bir şey demek ister misin? Ee, yani herkesi tebrik ederim onları da tebrik ederim ee, seçici kurula da çok teşekkür ederim mimarlar olasılığına da çok teşekkür ederim bu ödül için tam bir evet. ödül konuşması. Kesinlikle, evet. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi de Hakan Alıkoba ile beraberiz. Ee, sana da bu 10. yılda alınan e, Mimarlar Katkı Ödülü, derneğin 10. yılı, geçmişi, belki ilerideki 10 yılları hakkında genel düşüncelerin, dünkü tören hakkındaki düşüncelerini sormak istiyorum. Merhaba herkese. Ödül 10. yılda gelmesi... Gerçekten çok mutlu etti de, birazcık beklenmedik şekillere geldi. Ama önümüzdeki 10 yıl içinde büyük umutlarla girdiğimiz bir 10 yılın başlangıcı oldu zannedersem. 10 yıl şöyle bir geçmişe baktığımızda çok güzel dolu dolu geçti. Bundan sonraki 10 yılda yapılacaklarında birazcık habercisi oldu diyebiliriz. Törene bayağı kalabalık katıldık. 15 kişiyi da herhalde. Bu da birazcık böyle katılımcı pratiklerimize, dayanışmayla, her şeyi hep beraber birlikte yapmamızda bir vurgun niteliğinde oldu da diyebiliriz. Farklı jenerasyonlar, farklı yaşlardan, farklı tecrübede, farklı alanlardan insanlar hep birlikteydik, bir aradaydık. Bütün salonda bunu gördü muhtemelen. Herkesin yüzünde bizi kalabalık bir şekilde sahnede görünce bir gülümseme oluştu. Nice on yıllara diyelim. Evet, başka ödül töreni hakkında ayrıca eklemek istediğim varlığı. şöyle bir şey diyebilirim ben e, bu 2020 ile 2022 yıllar arasında yapılan pratikleri de kapsıyordu bu dönemde yapılan pratikler inşa edilmiş projeler ödüllendirildi koltukta oturup da ödül olan projelere şöyle bir bakınca Türkiye'nin mimarlık üretimine dair de böyle umut verici bir senaryoyu gördüm çünkü gerçekten şöyle bir baktığımda bu son iki yılda gerçekten kaliteli işler ortaya konulmuş, kaliteli mimarlık <gülüyor> mimarlık anlamında kaliteli binalar inşa edilmiş dedim ve benim için de gayet umut vereceğiydim korona dönemine denk gelmesiyle onları bağlantılandırmak çok bir öyle bir korelasyon yok bazı evet, ama evet. Ozan Önder Özenler'in ödülünde evet. belki öyle bir durum vardı. Evet belki hani farklı mesela Ozan Hoca'nın aldığı ödülde şöyle bir şey denilebilir. Orada farklı ülkelerden farklı lokasyonlardan insanların işbirliğiyle çıkmış bir proje. Yani hepimizin bildiği gibi korona belki de bize bu iletişim birlikte çalışmak anlamında uzaktan çalışmak anlamında bir şeyler öğretti. Galiba Ozan hocaların Zuhal Kulüm Kulesi de bunun böyle bir örneği olarak karşımıza çıktı. Evet. Onlar da tebrik ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Seçici kurula teşekkür ediyoruz. Mimarlar odasına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Tamam, tamam. Şimdi de Erdem Üngür'le beraberiz. Eskilerden diyebiliriz Erdem içinde, e, Bayağı eskilerden hatta. Yaşlı. Evet. E, nasılsın? Dünkü tören nasıl geçti? E, derneğin 10. yılını değerlendirdiğimiz programlar yapıyorduk biliyorsun açık mimarlıkta. Evet. E, bu 10. yılda da mimarlığa katkı ödünün gelmesi iyi bir tesadüf denk gelişi oldu belki diyebiliriz. Yani hem 10 yıl sonraki 10 yıl. Bir de törendeki atmosfer, başka ödül alanlar hakkında demek istediklerin varsa. Valla atmosfer genel olarak Türkiye'nin bunaltısından uzak da şen, e, mutlu bir atmosferdi. Yani o da genel seçimde, genel seçimlerle alakası var mı bilmiyorum. Gerçi genel seçimle de kavga çıkmış ama <gülüyor> alakası yok. O da seçimleri de, de seçim. aynı zamanda yapılıyor. Evet. Aynı zamanda yapılıyormuş. Ee, ne diyeyim yani... Kadın mimarların böyle bir ödül alması hakikaten herkesi sevindirdi. Evet. Ee, yani gecikmiş bir şekilde kadın mimarların fark evet, edilmesi. Stülin de bir konuşması oldu. Evet. hatasını düzeltti gibi. Ee, evet aynen. Ee, neydi o? <gülüyor> yani bugüne kadar hiç e, onur ödülü, büyük ödül kadınlara hmm. verilmemiş hmm. olduğundan. İlk defa bu sene Selim Çadı'yı aldığı için. Evet aynen. Erken Cumhuriyet dönemindeki ilk mimar <gülüyor> mantımsı aynen. <gülüyor> Onu da. Yani hakikaten ben yeni öğrendim valla. Çünkü hakikaten hmm. bizim eğitim sisteminde adını duyamadık erken. Evet. Yani Bruno Taat, Holzmeister duyuyor, Seyfi Erkan, Sede Dakellem ama. Ben de şu an çalıştığım Mantınca. kurumda kadın mimarlar sergisi var aslında orada denk gelmiş hmm. oldum bizim kabahatimiz. Aynen. Ben de derste yani Le verecekti verecektim örnek. Sonra bakın Le Corbusier'in yanında çalışan asıl bütün işi yapan bir tane Fransız kadın var. Adını maalesef unuttu. Özür dilerim. <gülüyor> Ama yani ona özellikle Corbusier'e bakmayın. Siz bütün işi şey bu yaptı diye bende kendimce bir kadınım Yani o açıdan çok iyiydi. Ee, şey Kalçık emini kırmış ona üzüldük. Ama evet. çok esprili bir video çekmiş. Hepimiz evet. ters köşe yaptı. Güzeldi, o da evet. bayağı iyi başarılı bir videoydu. Derneğimizde evet 10. seneden 20. seneden. Umarız uzanacak bir yolculuğa Devam eder Evet bu samimi sohbet için Teşekkürler ederim ama senin samimiyeti Şimdi Hakan kaçmazla beraberiz Eskilerden demeyeceğim belki en eskilerden En eskisi Hakan e, Derneği e, 10. yıl vesilesiyle işte Açık Mimarlık'ta programlar yaparken Bu Ulusal Mimarlık Ödüllerindeki Seçici Kurul Mimarlığa Katkı Özel Ödülde e, Böyle bir iyi bir denk geliş oldu e, Hem 10. yıl 10 yıl hakkında geçmişte neler oldu ileride neler olabilir bir de dünkü ödül hakkında görüşlerini almak isteriz yani bu ödül ödül töreni için Maraş'tan Kahraman Maraş'tan Ankara'ya geldim yanımda yeğenim var 18 yaşında o böyle ne ödülü bu hani dedi. dedim böyle bir derneğimiz var bizim herkes için bir malik diye ne yapıyor bu derneği dedi yani Türkiye'deki ülkemizdeki sorunları mimarlık bağlamında çözünürler. Hani o ilk kurduğumuz ee, cümleler bununla çözünürlük. Çözünürlük. Hem katılımcı süreçler hem de asıl önemli olan bence benim her zaman on plana koyduğum e, mimarlık öğrencilerinin hmm. sahada pratik kazanması gerçek anlamda. Ee, hani 18 yaşındaki üniversiteye hazırlanan bir genci bu cümleler heyecanlandırdı açıkçası. Hmm, mimar düşünüyor mu? Düşünüyor Yok, mu bundan sonra? Zannetmiyorum. Başka diğer yerlerinden ikisi düşünüyor. Mimarlık ama bu düşünmüyor. Evet ama olsun. Böyle bir şey olduğunu bilmesi belki iyi olur. Ee, e, ödül töreni hakkında yine gelecek derneğin belki ikinci on yıl hakkında görüşlerin. Yani ödül töreni genel olarak güzeldi bence. Yani hani Bugün genel kurulda konuştuğum birileri şey dedi. Eee genelde geç kalmış ödüllerdi bunlar. Genel olarak hani. <gülüyor> hep aslında daha önceden verilmesi gerekiyordu zaten bu insanlara. Değil Bence de öyle yani. <gülüyor> güzel Bir şey ilginçti ama. Ee, bir merkinde. Sevinç adı değil mi? Yok yok yok. Eleştirik konuşması yaptı. Ee, Semra Uygur. Evet, evet evet. O bayağı ilginçti. Sesle getirmiş genel kurulda bayağı konuşuluyordu. Ha, evet. Güzel oldu. Açıkçası ben uzun süredir uzun uzak duruyorum dernek işlerinden ee, ama beni bile bu kadar heyecanlandırdı bu kadar iyi hissettirdiyse e, dernekte aktif olarak çalışan insanlar için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı bence o yüzden cidden jürgülere teşekkür ediyorum keşke Hüseyin Kardeşoğlu'nu görebilseydim evet, diyorum oh, gözlerimiz onu aradı evet, evet. Yani güzel bakın nasıl devam edecek ben tekrar reklamlenebilecek miyim Keşke. Maraş'ta yeni projeler neden olmasın ya da yakın içerisinde. Teşekkürler. Şimdi sarap Serap Kaçmaz'la birlikteyiz. Ee, açık Mimarlık'taki 10. yıl programlarından birinde aslında da vardı. Ee, şimdi de ödül vesilesiyle tekrar konuşuyoruz. Ee, ne düşünüyorsun? Hem aslında konuştuğunuz daha önce derneğin 10. yılı ve sonrasındaki belki 10 yılı geleceği hakkında. Ama bu mimarlığa katkı ödülü vesilesiyle demek istediklerin, ödül töreni, ödül alanlar hakkında demek istediklerin varsa kısaca alabiliriz. Ee, önce böyle bir şeyi belirtebilirim, bireysel deneyimim Ben 10. yıla dahil oldum ve pek uzun bir süre olmadı. Ama e, yani orada olmak ve böyle sahnede olmak, özellikle şu an Yeşim'den ve hala okuluna devam ediyor olmamdan dolayı Bak, gurur verici ve güzel bir duyguydu. Ee, çünkü e, yani ödülenen çoğu kişi, bilmiyorum bizim yaşımızda pek insan yoktu yani. Hepsi burada <gülüyor> arada yaşını almış ve zaten bu bu camianın içinde olan insanlardı ve orada böyle e, bulunmak bayağı güçlendiriciydi benim için. Onu söyleyebilirim. O sahneye böyle çok kalabalık bir şekilde çıkmamız tekrar böyle çok güzeldi. Ne <gülüyor> <Evet. Ya, şimdilik>. olmuş <gülüyor> Güzel. Belki e, ödül alan projeler hakkında bir şey demek ister misin kişiler ya da gene 10 yılla ilgili bir şey demek istersen. Aslında daha önce de dediğim gibi dediğin için tekrarlamak da istemiyorsan bilmiyorum. Sen de son bir sözün var. Yok gibi. Ama derneğin ödül almasına sevindim yani. Bu derneğin içinde olmamdan bağımsız ödül alanları gördüğüm noktada böyle güçlendirici bir şeydi o e, orada hep birlikte bir kolektif olarak bulunmak. Ama bu kadar. Teşekkürler. Aynı de ee, Evet şimdi ile beraberiz. İdil de aslında Açık Mimarlık'ta ki programda konuşanlardandı. Yani tekrar belki 10. yıl bir şeyler demek ister misin? Gelecek hakkında. Ve bu dutsal mimarlık ödüllerinde Mimarlığa katkı ödülünü almak hakkında ne düşünüyorsun diye sana da soralım. Ee, ödül almaktan başlayın, yani çok gurur verici ve e, bir taraftan da diğer projelerin yanında herkes için mimarlığın e, farklı bir yerde durduğunu, yani diğer ödül alan gruplardan diyeyim herkes için mimarlığın farklı bir yerde durduğunu daha görmüş oldum. Yani bu bu şekilde alternatif pratiklerinde e, mimarlık. Genel mimarlık alanında yer bulabilmiş olması bir hem ümit verici bir durum hem de bizler için de gurur verici. Bugün böyle Ankara'da olmak çok güzel. Hep beraber gelmiş olmamız da aslında yine birlikte olmamız kıymetli geliyor. Bir günlük de olsa hep beraber büyük bir heyecanla geldik. O da aslında bizim bu işe ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor bence. Öyle. E, 10. yılda ya 10. yıla denk gelmesi bir tesadüfmüş öğrendiğimiz kadarıyla. Keza o da şey, e, daha fazla üretmeye böyle e, 10, yıllı, 10 yılları arttırmaya dair bir motivasyon görünür olmak güzel bir şey en yani nihayetinde. Evet, teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Merhaba, İdil ben. Şimdi de ben Emre'ye mikrofonu yöneltiyorum. Sevgili Emre, ne düşünüyorsun? Bugün Ankara'dayız. Ulusal numaralık ödül törenine geldik. Ve aynı zamanda 10. yılımıza denk geldi bu ödül. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Ee, yani Dün de böyle ödül töreni öncesinde de bir hazırlık yapmamıştık konuşmaya dair. Ama böyle biraz doğaçlama bir şekilde şey demiştim. Hakikaten de öyle hissetmiştim. Yani Hüseyin Kahvecoğlu işte bana haber vermişti. hoca da Merve aramıştı. E, neyse yani ilk aradıklarında hakikaten böyle beklenmedik, böyle şaşırdığım bir konu olmuştu. Hani... Ödül alamaz mıydık? Alabilirdik tabii ki ama yani böyle biz de 10. yılda ne yapıyoruz, ne ediyoruz, hangi işleri e, bu sene yapabiliriz diye değerlendirirken bir yandan kendi derdimizin içine gömülmüşken bir yandan dışarıdan böyle bir haber almak sevindirici oldu, güzel oldu. E, herkesin de aslında e, dediği gibi bir arada olmak, o sahneye bir arada çıkmak, e, o ortamda bulunmak güzel oldu. Evet mutluluk verici diye düşünüyorum. Şimdi de ile Kubilay birlikteyiz. Kubilay'da aslında Açık Mimarlıkta Derneği'nin 10. yılını değerlendiren kişilerden daha önce tekrar belki 10. yıl sonraki yıllar için şeyler demek ister mi? Belki o demek istediklerini bu alınan mimarlığa katkı ödülüyle harmanlamak ister mi diye mikrofonu Kubilay'a uzatıyorum. E, merhaba. E, Spotify'daki o e, yayında daha çok böyle anlayabiliyoruz. E, derneğin daha böyle kapsayıcı olması ve daha böyle teorik ve nasıl desem pratik, pratikte olmayan şeylerinden bahsetmiştim. Bu sefer ödül törenine gittiğimde şeyi fark ettim böyle hani insanların gelip işte sürekli bizim tebrik etmesi ve böyle hani çok güzel işler yapıyorsunuz böyle devam etmeniz gerekiyor gibi şeyler demesi böyle daha çok sahaya çıkmak üretim gerçekleştirme şey motivasyonumu da tekrardan yeniledi. Ee, o yüzden ödül çok iyi geldi bana açıkçası. İnsanlara gelip hani iletişime girmesi benimle veya dernek olarak işte insanlar bizle tek tek konuşmaları iyi niyetlerde bulunmaları böyle daha çok dediğim gibi sahaya çıkmak, sahada olmak, üretim gerçekleştirmek, diğer insanları tekrardan toplamak ve aynı zamanda bu yaptığımız işlerde demek ki görünüyor ve insanlar, insanlar bunu takip ediyor bu da çok güzel, iyi hissettirdi beni ödül töreninde çok keyifli geçti benim için şimdi de Feyza ile birlikteyiz hem 10. yılı vesilesiyle derneğin geçmişi geleceği hakkında ne düşünüyor bu 10. yıla gelen mimarlar katkı özel ödülü için ne düşünüyor diye Feyza'ya da soralım Tabii ki çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz. Böyle bir derneğin 10 yılı geride bırakması hepimiz için çok sevindirici bir haber. Ve 10. yılda böyle bir ödüle layık olmak çok iyi denk geldi. O yüzden çok mutluyuz. E, yaptığımız işlerin e, başkaları tarafından görünürlüğünün artması, duyunması ve orada beraberce tekrar bu ödülü ismimize yakışır şekilde almak çok güzel oldu çok mutluyuz başka ödül türünde olanlar yaşananlar hakkında bir şey var mı söylemek istediğim birçok proje vardı farklı çeklerde yani o ortamda yer almak bence hani bizim çok farklı bir perspektifle bir farklılık sağlamamız vesaire de çok önemliydi kayda değerdi. Annemtim herkesin emeğine <gülüyor> sağlık. Şimdi de Elif Tan'la birlikteyiz. Ee, Elif'e de derneğin 10. yılı, gelecek yılları, 9. yılda mimarlara katkı ödülü alması hakkında bir düşüncelerini sormak istiyorum. <gülüyor> ben derneğin e, ilk üyelerinden biri olarak aslında e, bu 10. yılı da değerlendirebiliyorum gibi düşünebiliriz. Ee, yani dün ödül töreninde bir an şeyi hissettim yani bizim ilk derneği kurma zamanlarımızda dernek ofisinde ya da işte okulda bir yerlerde buluşup böyle ikili üçlü onlu konuştuğumuz hayallerimiz yani sonuçta bir fikir ve şeyle yola çıkmıştık eee görüşle yola çıkmıştık ve yani bunun şu an 10. yılımızda takdir ediliyor olması, görünür olması ve yani meslek profesyonellerince hak ettiği değeri belki de görüyor olması çok gurur verici bir şey. Dün kalabalık bir ekip oradaydık. Böyle yeni üyelerimiz bizden bir jenerasyon daha genç meslektaşlarımız da bizimle birlikteydi. Sahne kalabalık çıktı. Böyle büyük bir ekiple bayağı buzdanın görünen kısmı gibi. Ee, güzel oldu, keyifli oldu. Sonrasında da herkes böyle e, bir şekilde bizi yakalayıp tekli ikili e, tebriklerini iletti. Ee, güzel yani şey ödül töreni de güzeldi. Ee, özellikle böyle kadın mimarların ödül alıyor olmasının vurgusu çokça yapıldı. Hani bizde kadın yoğun bir dernek olarak ben konuşulanlara katılıyorum o açıdan. Şimdi de Setana'yla beraberiz. Aslında Ankara'dan döndük ama Ankara'daki ödüller, Ulusal Mimarlık Ödüllerindeki Mimarla Katkı Ödüllü derneğin aldığı ve derneğin 10. yılı hakkında Setana'yın da görüşlerini soralım. Ee, evet. Önce şeyi söyleyeyim. Yani ben derneğin çok eski bir üyesi değilim ama aslında şey tanışıklığım 2013'e dayanıyor. Ve aslında dernekte çalışmaya başlamam ve üye olmaya başlamam da benim yani mimarlık pratiğini okuldan sonra girmemle beraber oluyor. O da aslında bana şeyi çağrıştırıyor artık dönüp baktığımda. Yani benim böyle bir koşa koşa derneğe o tanıştıktan dolayı gitmem var yani. Yani dönüp baktığımda aslında o işte alışverişe gelen konvensiyonel mimarlık pratiğindeki bazı travmalarımı derneğin böyle ufak ufak bazı yerlerde sarabildiğini görüyorum. O yüzden de 10. yıldaki bu ödül çok anlamlı geliyor bana. Dönüp baktığımda. Çünkü bir yandan da ulusal mimar ödülleri hani bu ülkede verilen en önemli mimar ödüllerinden bir tanesi. Belki en önemlisi. Ve hep böyle yine alıştığımız başka şekilde mimarlık yapan insanlarla beraber ki bunların en değerleriyle beraber bu <gülüyor> ödülü almış olmak çok önemli bence ee, hem hem bizim için hem de bir yandan mimarlığı başka şekilde yapmaya çalışan e, insanlara e, bunların önünü açıyor olması açısından e, çok önemli geliyor öyle çok mutlu oldum aldığımızda şimdi de Yovacan Atmacay ile beraberiz bu ödül vesilesiyle onuncu yıl onun. Öncü yılların devamı, ilerleyen o yıllar hakkında ne demek ister? Ödülle beraber bunu yorumlamak ister mi? Ödül töreni hakkında görüşleri var mı diye bir soralım. Önce bir 10 yıl e, muhasebesini söyleyeyim o zaman. Yani ödül tabii ki çok önemliydi. yani Ama bu 10 yıl bir herhangi bir şeyi e, istikrarlı bir şekilde sürdürmek, e, buna emek vermek, e, kendi içinde tutarlı olmanın çok önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. E, ve bu 10 yılın başka hareketlere ve başka düşüncelerlere referans olabilmesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz kendi deneyimimizi yaşıyoruz iyi kötü ama e, hani başka ihtimalleri düşünen ve başka şeyler yapmak isteyen bu alanda ya da başka alanlarda insanlara da Referans olması açısından bu tutarlılığın ve bu emeğin e, önemini olduğunu düşünüyorum. E, ödüle gelecek olursa bu da bu e, emeğe ve bu tutar, tutarlılığın görünürlüğüne dair bir şeydi bence ödül. Yani derneğin böyle bir şey, böyle bir ödül alması özellikle mimarlık disiplini içinde bence çok önemliydi. E, Türkiye mimarlık tarihi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ödül töreni sonrası yemekte tanımadığım birisi. Böyle masada otururken bize eğilip tebrik etti ve e, umarım sizleri de bir gün sahnede kendi yaptığınız yapılarla ve e, işlerle adınızla sahmedi görürüz gibi bir şey söyledi. Bu benim için ya tam olarak derneğin özetidir aslında bu e, anı. Bundan bahs yani bunu böyle şu an kayıt altına alıyor olmakta bence şey önemli. Dernek dışarıdan hep şey gibi gözüküyor. Mimarlık disiplini içinde yani böyle bir tür heves Gençlerin işte naif bir ne derler hayali ya da e, toplumsal işler her zaman böyle bir acitasyona maruz kalıyor ya e, bir tür iyilik hareketi falan gibi <gülüyor> bir tür güzelleme yapılıyor bu anlamda e, onu yani onu tekrar hatırlatması açısından önemliydi o söylem çünkü aslında hiçbirimiz oraya kendi adımızla yaptığımız bir işle bir mimarlık nesnesiyle Vesaire çıkmadık ve bu zaten e, önemli bir tercih. Ya biz bu olduk ve bu olmaktan memnunuz <gülüyor> gibi bir duygu olmuştu ve hani bu durumun ödül almış olması da tam olarak e, bir tür geri dönüş gibiydi. Yani hani küçük bir onaylanma duygusu. Ulusal mimarlık sergisi ve ödüllerinde mimarlığa katkı dalı seçici kurul özel ödülünü alan herkes için mimarlığın üyelerinin ödül hakkındaki görüşlerini dinlediniz. Gelecek ay açık mimarlıkta tekrar görüşmek üzere.